Bölüm 175. Yolculuktan çabuk dönmek. Hadis 984. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yolculuk bir çeşit azaptır. Doğru dürüst, vaktinde yiyip içmekten sizi alıkor." Herhangi biriniz, işini bitirince, evine dönmekte acele etsin.